Şimdi e, İslam Değişmiş. MV eee istansak konuşalım. böyle istam öyle. Hiç saltan İslam Ya İslam İslam'da saltanlık yok. bir şey Ben hep Allah, Şimdi Müslümanlar akıl fikir vermişlerdir. Akıl fikir ver, <gülüyor> vicdan ver, onu ya Allah'a. Çünkü Allah versin, bu bir şey de kendini tutarırsın. Messebiz Kur'an diye görecek. Kur'an diye ama Kur'an diye. Kur'an'a göre yani şey hakikaten eee bunu bildiğimiz zaman zaten fark yok. Evet fark. hep içinde okudu Kur'an ee, Hadislerin birer şerhidir. İhsahidir. Eee bu bir fa politika bu değil der. bu değil derler. Bakın şakşavan faş Bize rahmet. Bize rahmet. Hatta şimdi de ya ismini almamıştı bile. Hatta bir bunun mütevehhid'in çevriye yazdığı demiş. Açık olduğu de bakın şeyin şurada ana ana, ana, ana çekince sil, yeni başladı. Bu değil. Bu eder yerinde yerinde. Evet. 4 yani, gün daha soğuk, çok var ama söylemeye müsaade yok ki. yani tek tek tek tek gel söz halde beni başlatıyor. Bu desteyi dökerken divan bizim komasını diktiriyor. Divanı efendim e, eski şeyler Mardam metrit adamış. O komasını diktir. ehil olanlar okusam. Divan da alın alın alın alın mesleği avam için gelmiş. Ee, divanda havas... Avam için yazdığı Allah'ın havas bir adam düşündü. Bunu hocam, Şarjı, şey. Çok teşekkürler, çok Her zaman bugün bekleriz olsa bu geçer. beraber ya beni unutma. Evet, beni de götür. Beni de ben eğlolu yani, yani. <gülüyor> <de>, <gülüyor> burada burada bir mesabe diyorsun. Gençlik cemanesi aile oduyorum. Vallahi lazım daima erti. Tamam entedim bu da biraz. Böyle bir 18 kişi gençler yoktu. Abi bir bir bir katılmış bize. Hı. <gülüyor> e, şey Kutmayalım dedim ki atılmış. Allah nasip ederse yolunda düğün oluyor dedi nasip et. Allah bir işe e, kuluna bir işi şey nasip etmezse şu içerken dışına çıkarılmış orta iş. <gülüyor> nasip ederse <dişini> mermere geçirilmiş iş. <gülüyor> Evet, pek değil. Makas geçeriz. Takma dişleri var.